Bismillahirrahmanirrahim Müjdemir Suresi Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 1'den 9'a kadar Ey örtüsüne bürünen Gecenin birazı müstesna kalk Yarısında veya ondan biraz eksilt Yahut biraz artır Kur'an'ı yavaş yavaş oku Muhakkak ki biz sana Ağır bir söz vahyedeceğiz Muhakkak ki Gece kalkışı Daha tesirli Ve o zaman okumak Daha elverişlidir Muhakkak ki gündüzde Seni uzun uzun Alıkoyacak işler vardır Rabbinin adını zikret Her şeyi bırakıp Yalnız ona yönel. Doğunun ve batının Rabbidir, Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse onu vekiledin. Allah subhanahu ve teala Resulünün yedileğin örtüsüne bürünüp terk etmesini aziz ve cell olan Rabbi için silkinip kalkmasını emrediyor. Tıpkı secde suresinde buyurduğu gibi onların yanları yataklardan uzaklaşır. Korku ve ümit ile Rablarına yalvarırlar. Verdiğimiz uzuktan da infak ederler. Böylece Allah'ın Resulü Rabbinin emrine intisal ederek geceliğin kalkıp ibadet ediyordu ve bu ona vacib idi. Miraç gününe kadar bütün ürmeti gece namazı faz gibi ve Miraç'ta beş vakit namaz faz kılınca Gece namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Resulü Aleyhisselatü Fatih Kırkız'ın ümmetine nafile kalmıştır. Ondan 18'e kadar Onların söylediklerine sabret ve yanlarından güzellikten ayrılın. Nimet sahibi olan o yalancıları bana bırak ve onlara biraz minnet versin. Muhakkak ki hatımızda ağır boyunculuklar ve cehennem var. Doğalık kıyan bir yiyecek ve elin bir azap var. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır ve dağlar yumuşak kum halini alır. Doğrusu biz firavuna bir peygamber gönderdiğimiz gibi size de üzerinize şahadet getiren bir peygamber gönderdik. Fakat Firavun o Peygamber'e isyan etti. Biz de onu ağır bir yakalayışla yakaladık. Eğer küfre derseniz, gençleri yaşlı kılan bir günden nasıl korunabileceksiniz? Gök onunla yarılmış ve onun vadi yerini bulmuştur. Allah-u Teala Yüce Peygamberine kavminden beynsizlerin kendisini yalanlayıp söyledikleri sözleri sabretmesini ve onların yanından güzellikten ayrılmasını emrediyor. Bu ayrılma beraberinde hiçbir kınacıya, kınayıcıya gerek bırakmayan bir kınama şeklidir. Sonra Resulullah'ın kavminden küfredenleri azabıyla tehdit ediyor ve geçmiş ümmetlerden kendisinin göndermiş olduğu Resul'e nasıl itiraz etmişlerse aynen Firavun'a gönderilen peygambere itiraz ettikleri gibi Kureyş kasirlerine Allah subhanahu ve teala onu misal gösteriyor. Eğer küfür ederseniz, gençleri yaşlı kılan o bir günden nasıl korunacaksınız diye onlara hatırlatıyor. 19 ve 20 Muhakkak ki bu bir öğüttür. Dileyen Rabbuna doğru bir yol edinir. Şüphesiz ki Rabbim senin gecenin üçte ikisi yarısı ve üçte biri içinde kalktığını bilir. Seninle beraber olanlardan bir topluluğunda gece ve gündüzü Allah takdir eder. Sizin onu sayamayacağınızı bildiğinden tevbenizi kabul etmiştir. Öyleyse Kur'an'dan kolayına geleni oku, içinden hasta olacakları Allah'ın mutluğundan aramak üzere yeryüzünde dolaşacak olanları ve Allah yolunda savaşacak olanları şüphesiz Allah bilir. O halde ondan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin. Kendiniz için hayırdan ne takdim ederseniz Allah katında onu mükafat bakımından daha büyük ve daha iyi olarak bulursunuz. Ve Allah'tan nasır Muhakkak ki Allah hafurdur, rahimdir. Velhamdülillahi Rabbi Alemin Müzzemmen Suresi de burada bitti. Allah bizden kabul versin.